Melekler Luta, ömrüne andolsun ki onlar şehvetten gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar. Bu durumda asla seni dinlemezler dediler.